Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta programımızda daha önceden de birkaç kez ele aldığımız, hatta birkaç kezden daha fazla ele aldığımız bir konuyu ele alacağız. Ambalajlı su sektöründen bahsedeceğiz. Her bir vesileyle almaya da devam edeceğiz. Tabii çünkü sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bizim de almalarımız konu olarak devam edecek. Özellikle de damaca suları, damacana sularından bahsedeceğiz. Ee, bu 19 litrelik polikarbonat şişeler aslında 1997 yılında Türkiye'de kullanılmaya başlandı ve o günden beri gittikçe büyüyen bir sektör var karşımızda, ambalajlı su sektörü. Ona baktığımız zaman e, elimizde su derin, yani e, su üreticileri derneğinin yaptığı bir tablo var. 2007'den 2014'e kadar e, şeyleri, verileri 2014 Koymuşlar. yılı tahmini olarak tahmin belirtiliyor Daha bitmediği için Ona baktığımız zaman işte bu toplam üretime baktığımızda işte 8.1 milyar litreden 10.4 milyar litreye kadar çıkacağı bu 2014 sonuyla tahmin ediliyor Yani bir büyüme var gerçekten de Onun dışında ihracat olarak baktığımızda da yani 2008 yılında 103.918 bin tonmuş ee, Ama, ihracat, ha, miktarı. ihracat miktarı bu. 2014'ün sonunda veya şöyle diyelim 2013'ü söyleyelim yani net Hı -hı. olan rakam 199.000 e, 137 e, ton diyelim. Evet su ihrac edilmiş. Hı -hı. Yani geçtiğimiz sene. Yani Türkiye'deki ambalajlı su sektörünün e, bir artışı Söz konusu ve bu evet. artış diğer sektörlerle karşılaştırdığımızda daha fazla ortaya çıkıyor. Karlılığı Hı -hı. çok yüksek olan bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Ee, az önce e, Akgün söyledi, ihraç edilen ton miktarını. E, bunun e, dolar bazında karşılığına baktığımızda da Hı -hı. işte 2008 yılı içerisinde toplam ihracat 19 milyon dolarken e, olarak gerçekleşmiş. 2013 yılında e, 31 bin 704... Otuz bir milyon. Hı -hı. Milyon evet otuz bir milyona çıkmış. Hı -hı. Evet. Milyon dolara çıkmış. Ee, bunun bu sektörün artışına ilişkin... Ee... Sektörde yer alanların çok ilimsel beklentileri de var, hmm. onu da söylemek lazım. Ee, geçen gün bir e, veri araştırması yaparken e, İstanbul e, Büyükşehir Belediyesine ait ambalajlı su satışını gerçekleştiren kamu şirketi niteliğinde hmm. e, bir firmanın anonim şirketin ismini e, söyleyemiyoruz. <gülüyor> evet, genel müdürünün e, bu konuda beklentilerini ifade ettiği bir açıklaması vardı. Ee, işte bu artış rakamlarına dikkate alarak diyor ki 2023 yılı içerisinde ihracatın 300 milyon dolara ulaşabileceğini söylüyor. Yani şimdiki önümüzdeki rakamlara hmm. baktığımızda bu söylediğim 300 milyon dolar hmm. e, çok yüksek bir miktar ifade ediyor. Neredeyse. Evet ama piyasanın e, ya da sektörün e, hedefinin e, bu olduğu ifade hmm. ediliyor. Evet. Onu da söylemen iyi oldu. Yani çünkü bir yandan şeyler var, hedefler var. Hı hı. Bir yandan da gerçekler var aslında. Ama bu hedefe hı hı. ulaşmak hı hı. için de tabii ki evet. bundan sonraki ambalajlı hı. su yatırımlarının artacağını öngörmek gerekir. Özellikle son dönemde yapılan bu... E, ...yasal değişikliklerle... ...bunların evet. önü çok daha fazla açıldığını da... ...söylemek lazım. Evet. E, biliyorsunuz ki... ...işte bu e, milli parkların... ...korunması, sulak alanların korunması... ...kanunlarında yapılan... ...değişiklikler hı. bu alandaki su varlıklarına... ...ulaşma konusunda... ...sektörlerin önünde şimdiye kadar olan... ...engelleri hı hı. E, kaldırır nitelikte. Aynen öyle. E, Çedin de tabii kaldırılması. Daha pek çok şey var. Sadece birkaç örnek sunabiliyoruz... ...kısa süre içerisinde. İstanbul'a baktığımız zaman... Aslında e, kentin öz su varlıklarını kullanan 64 tane ticari su markası var. İstanbul'daki bu su tesisleri tüm ülkedekinin yüzde 22'sini oluşturuyor. Yani beşte birini nüfusa da baktığımızda aslında aşağı yukarı böyle. Bunlara baktığımız zaman sadece bir tanesi doğal mineralli su gerisi pardon yedisi içime işlenmiş su. Geriye kalan 56'sında kaynak suyu olduğunu görüyoruz ve bunlar çoğunlukla çok fazla nüfusun olmadığı Şile, Çatalca, Silivri gibi düşük nüfus yoğunluğu olan yerlerde toplanmış. Çünkü nüfus ve kentleşme yoğunlaşınca oradaki su varlıkları hem kirleniyor hem de miktar olarak azaldığı için hani orada aşırı kullanmaya bağlı azalmadan dolayı bir süre sonra o sularda kullanılmaz hale geliyor. Ayrıca şirketler bu tür elde değmemiş suları tercih ettiklerini de ifade evet. ediyorlar... ...bizim gösterdiğimiz... E, ...yine bir su firmasının... ...dünyada suyu nasıl... E, ...gasp ettiğini anlatan belgesel vardı... ...şirenmiş hayatta... ...özellikle vurguluyorlardı Hı -hı. orada... elde değmemiş temiz suları arıyor arıyoruz... ...bunun arayışı içerisindeyiz diyorlardı... ...çünkü bu... E, ...onlar açısından maliyet unsuru açısından... ...çok önemli bir kriter... ...su ne kadar kirliyse ya da ne kadar derinden... ...çıkartmak gerekiyorsa... ...maliyet oranı o kadar artıyor. O yüzden tercih etmediklerini hmm. de ifade ediyorlar. Evet. Şimdi e, bu kadar bir giriş yaptık. Aslında neden yaptık ona gelelim. 8 Aralık tarihinde yani geçtiğimiz pazartesi dün değil... ...geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye Gazetesi'nde bir haber vardı. Damacalı suların genel haliyle ilgili bir haber bu. Başlığı da şöyle. Damacanalar mikrop yuvası. Haberde de bir takım veriler vardı... Buna baktığımız zaman e, 2013 yılında e, daha doğrusu bir buçuk e, senelik 2013'ten şimdi 2014'ün ilk altı aylık dönemine kadar bir buçuk senelik bir şey yapılmış, e, denetim, gözetim yapılmış. E, 2013 yılında toplam 2815 numune alınmış. Numunelerden 178 firmeye ait 501 su numunesinde e, %17.8'inde uygunsuzluk tepki tespit edilmiş. Hı hı. Evet söz konusu 178 firmanın uygunsuz su numunesi dağılımı incelendiği zaman da bunun 438'inin mikrobiyolojik uygunsuzluk, 35'inin kimyasal uygunsuzluk, 15'inin fiziksel uygunsuzluk, 12'sinde mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan uygun olmadığı ortaya çıkmış. Hı hı. Yine İstersen sen devam et. 2014 yılında bu denetim devam ediyor. Aslında hı hı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Halk Sağlık Kurumu'nun yaptığı bir denetimden bahsediyoruz. Ya da haberin içerisinde onun verilerinden faydalanıyor. 2014'ün 6 aylık periyodunda 2363 numune incelenmiş. 127 firmaya ait bunlar. Ve 289 numunesinde uygunsuzluk tespiti yapılmış... 199'un suyun mikrobiyolojik 61 adetinin kimyasal 8'inin fiziksel 18'inin de mikrobiyolojik ve kimyasal, 3 numunede ise mikrobiyolojik ve fiziksel uygunsuzluk tespit edilmiş. Evet bunlara baktığımız zaman da işte mikrobiyolojik uygunsuzluk oranında azalma var ama kimyasal uygunsuzlukta mesela artma var. bunun gibi şeylerden bahsediyor. Şimdi e, bu haber biraz böyle hani verilerine baktığımız zaman karışıktı. Ee, evet karışıktı. Evet. Bir de şöyle tespitler yapılmıştı haberin içerisinde. 2014-2013'e e, göre e, işte suda kirlilik oranlarında artış oldu. Hmm. E, raporun hangi dönemde yayınlandığı belli değildi. Evet. Kimin yaptığı belli değildi falan. Yani hmm. çok var edici yani. nitelikte bir haber değildi. Bunun hmm. üzerinde biz... Daha sağlıklı bilgi alalım, alalım diye e, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun yetkililerine ulaşmaya çalıştık. Evet, ulaşmaya çalıştık. <gülüyor> evet, e, bu haberi yayınlayacağız. Bizim aynı zamanda bir web sitemiz var. Suya dair bütün e, haberleri e, girmeye çalışıyoruz. Sadece Türkiye'den değil tüm dünyadaki haberlere ulaşmaya çalışıyoruz. Oldukça zor bir şey. E, ama bu haber önemli olduğu için e, verilerini teyit etmek istedik. O yüzden de Türkiye Halk Sağlık Bakanlığı kurumunun internet üzerinden e, sunduğu telefon bilgilerinin aracılığıyla kurumu aradık. E, i̇lginç bir deneyimdi bizim için. Evet. <gülüyor> Defalarca aramaların sonrasında derdimizi e, iyi bir Türkçe ile tane tane anlatmamıza rağmen e, ulaşabildiğimiz kişi e, kurumun çay ocağı oldu. <gülüyor> e, çay ocağındaki arkadaşta bu konuda herhangi bilgisinin olmadığını ifade ederek e, görüşmemizi bitirdik. Evet, Ama maalesef. yılmadık. Evet. E, yazılı bilgi isteyelim dedik. Evet yazılı bilgi istedik. Bir e-mail attık Yani bu e-mailde de işte ne olduğunu soruyoruz Hangi firmalarda ne tip şey var Kirlilik var falan diye Aldığımız cevap oldukça uzun Bir A4'ü dolduruyor yani Şimdi önümüzde evet. duruyor zaten Yanıt geldi Onu Yanıt söyleyelim. geldi ama birkaç gün sonra yanıtımızı aldık Evet bu olumlu bir adım Bu da güzel diyoruz Yalnız bu şeyde yanıtta Genel olarak işte 4703 sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması vesaire kanunla ilişkin bilgi var genel olarak. Onun dışında 599, 5996 sayılı veteriner hizmetleri falan filan diye böyle giden bir kanun var. Çok genel olarak kanunlarla ilgili bilgi verilmiş. Sadece ve sadece son paragrafta şöyle başlayan bir paragrafımız var. Orada biraz bilgi var. İlgili mevzuatta suya ait analiz sonuçlarının ya da raporların tüketicilere verilmesine dair herhangi bir hükmün bulunmaması diye başlamış. Yani diyor ki size bu bilgileri vermek zorunda değiliz çünkü ilgili mevzuatta bununla ilgili bir hüküm yok hı hı. Ama burada hemen devam etmek lazım ee, Daha önceki dönemlerde olan bu e, ambalajlı sulara ilişkin skandal haberlerinin sonrasında Vatandaşlar çok yoğun bir biçimde bu konuda bilgi edinmek istediklerini hı hı. ifade etmişlerdi Biz biliyoruz o dönemdeki 2012'deki krizden dolayı biliyoruz bu e, mevzuat değiştirilebilir. Evet, yani bu insan bir insan yapımı bir şey sonuçta. <gülüyor> evet yani şey evet. değil değişmez bir hüküm, kanun maddesi e, ya da anayasal bir değişiklik falan değil. Yani kurumun yapabileceği e, o kadar hukuki bir şey olmasa bile hani kurumun kendi içerisinde yapabileceği bir şey diye düşünüyorum. Değiştirilebilir. Hmm. Evet. Bilgi edinebiliriz yani. Bu bir gerekçe olamaz. Kesinlikle vermemek için. Evet onun dışında şeyden bahsediyor işte bilgi edilme hakkı kanununun 8. maddesinde yer alan diye başlamış yayınlanmış veya kamuoyu açıklanmış bilgi ve belgeler başlığı altında kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış veya yayın broşür ilan ve benzeri yollarla kamuoyu açıklanmış bilgi ve belgeler bilgi edilme başvurularına konu olamaz. Yani diyor ki biz zaten söyleyeceğimizi söyledik ne soruyorsunuz bize demeye getiriyorlar. Şöyle de devam etmiş ancak yayınlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde ve ne zaman ve nerede yayınlandığı veya baş, açıklandığı başvurana bildirilir. Evet şimdi Hı. biz tam da bu soruyu kendilerine sorduk. Yani evet. şimdi basına böyle bir haber yayı, e, çıktı. Bu haberin kaynağı sizseniz eğer e, sizin... Basın dairenizden ya da nerede yayınladıysanız bize kaynağını ulaştırabilir hı hı. misiniz? Biz onun içerisinden tekrar verileri derleyip haber yapmak hı hı. istiyoruz. Ee, basın e, kanalı aracılığıyla yanlış bilgi ulaştırmak istemiyoruz diye. Şimdi kendisinden çelişen bir durumda e, diyor eğer yayınlandıysa e zaten e sana bildiririm diyor. Ya ama yayınlandığı yeri söylemiyor bize. Çünkü evet. e biz internet üzerinden de basın dairesine işte kuruma ulaşarak da Hı. ve mail atarak bu Çizgi bilgi kanallarla. istedik <gülüyor> ve buna rağmen bize verilen herhangi Hı. bir yanıt. Hiçbir öznel bilgi, spesifik bilgi yok yani. Evet. Bir de şöyle demişler, aynı kanunun diyor, yani bilgi edinme hakkı kanundan bahsediyor. 21. maddesinde Özel hayatın gizliliğine ilişkin yer alan mesleki ve ekonomik değerlere haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır demiş. Yani şimdi burada özel hayat diye bir şey yok. Hepimizin kamu, daha doğrusu kamu sağlığını ilgilendiren bir durum hı hı. söz konusu. Biz onunla ilgili bilgi elde etmek istiyoruz. Bir de o maddeye de baktık. E, 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu 21. maddesi. Esasında kişilerle ilgili. Evet kişiliği. kişilerin hani özel hayatına onların özel hayatının gizliğine ilişkin bir şey burada diyor ki kamu yararını gerektirdiği hallerde kişisel bilgi veya belgeler kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir. Evet şimdi bize diyor ki kurum e, bu bilgi diyor e, ticari niteliktedir diyor e, sonunda öyle bitirmiş daha doğrusu bize gelen yanıtta e, ticari firmanın e, işte e, nasıl ifade edilir? Itibarı. İtibarını sarsacak <gülüyor> bilgileri kamuoyu paylaşmamız doğru değildir deniyor ee, bir, ve şöyle bir şey söyleniyor. Hani bu bilgiyi ayrıca sizinden paylaşabilmemiz için e, onlardan izin almamız gerekiyor. İzin Olsun. alacak olan kurum. Hı -hı. Şimdi biz hangi kurumlar olduğunu bilmiyoruz, hangi işletmeler olduğunu bilmiyoruz. yok Evet. evet e, bu bakanlığın e, şeyin İyilesinde elinde. Artık yani. halk Hı -hı. Sağlığı Kurumunun elinde. Ee, bizim adımıza sorabilirdi yedi gün içerisinde yanıt vermek zorunda işletme. Evet. Vermemesi durumunda e, bize dönerdi ki bu firmalar bilgilerini paylaşmak istemiyorlar. Hı hı. O durumda biz de derdik ki bu firmalar kimse işte e, onları sorumluluklardık. Evet. Ama şu anda tablo yine halk, halk adını, sağlığı kurumuna... Kalmıştır. Sorumluluk ona kalmıştır. Çünkü herhangi bir bilgiyi paylaşmıyor. Bilgiye ulaşmanın önünde engel oluyor. Evet. Biz de onlara aslında şöyle bir cevap verelim. Hem bakanlığa hem de Türkiye Halk Sağlık Kurumu'na. Bilgi edinme hakkı kanunun beşinci maddesi var. Kurum ve kuruluşlar bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların yararlarına ıı, yararlanmasına sunmak ve bilgi edilme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler diyelim. Ee, ve bir ara versek iyi olacak bir şarkıyla. Evet, şimdi Fritz Kalkbrenner'dan dinliyoruz, Back Home. to take me Maybe not that fairly far I tell myself I won't get astray But I believe it's gonna be hard So I look across the main Pick a point for out of sight Over me comes the rain And I'll be gone Within a night I'm looking for ways Over water I'm looking for ways To go I'm looking for ways Over water I'm looking for ways Back home I'm looking for ways of them Su hakkında bu hafta 8 Aralık'ta e, çıkan bir haberle ilgili damacana sular mikrop saçıyor haberiyle ilgili e, konuşmalarımız devam ediyor sohbetimiz devam ediyor Şimdi damacana sular mikrop saçıyor haberi e, işte bu rutin denetlemeler sonucu ortaya çıkıyor dedik onlarla ilgili bir şeydi ee, biz de tabii bunun arkasından daha önceden 2012 Temmuz ayında ortaya çıkan bu Damacana skandalı ile ilgili bir takım çalışmalar yapmış olan Gıda Güvenliği Hareketi yetkililerine e, bir şekilde ulaştık. E-mail üzerinden haberleştik. Onlar da e, hani burada bu şeyde bu haberde sanki sorun biyolojik kirlilikmiş gibi sunuluyor ama esas sorun kimyasal. Ve aynı zamanda radyolojik kirlilikte de dediler ki burada hiç bahsedilmiyor bu raporda zaten. Evet. Aslında bu haberde yansayan, daha doğrusu. Evet. E, haberde var bunun verileri. Çünkü şöyle e, eğer değilse doğru değilse e, baka, e, kurumun zaten yalanlaması gerekiyor. E, ama ha. haber özeti e, kimyasal kirliliği bir tarafa bırakıp Hı -hı. sanki biyolojik kirlilik ön plandaymış gibi e, verilmiş, sunulmuş. Evet, o içindeki ama. veriler e, bunun tam aksini söylüyor. Şimdi 2013 yılı içerisinde 438 numunede mikrobiyolojik kirlilik tespit edilmiş. 2014 yılı içerisinde 199 numunede. 2013 yılı içerisinde kimyasal kirlilik 35 numunede tespit edilmiş. 2014 yılı içerisinde ise 61 Numunede hmm. kimyasal kirlilik tespit edilmiş. Evet. E, tespit edilmiş. Aynı şekilde mikrobiyolojik ve kimyasal kirlilik oranlarında da artış var. 2013 yılında 12 iken 2014 yılında 18'e ulaşmış. Evet. Yani bu kirlilik meselesinde tabii ki e, biz de e, gelirken konuştuk bir miktar hani kimyasal kirlilik... ...uzun sürede etkisini gösteriyor... Ee, ...çok fark edilmiyor ilk başta... ...ama birikime Hı -hı. yol açan... ...bir kirlilik türü... türü ...evet seylikeli... ...ve bunu e, anında tespit edemiyorsunuz... ...ama Hı -hı. biyolojik kirlilik dediğimizde... ...ishal salgınlarından da ...anlaşılıyor, evet, daha, daha çabuk yani. ...şeylerden fazla anlaşılabiliyor... Evet. ...gıda güvenliği yetkilileriyle konuşurken... ...tabii onlar başka bir konuya da dikkat çektiler... Ee, ...hareketin temsilcisi... ...aynı zamanda... E... Şey dedi hani denetim oluyor özellikle de Sağlık Bakanlığı bu Damacana skandalından sonra 2012'de daha da bu denetimleri arttırdı. Ancak denetimde hala o büyük su şirketlerine uğranmıyor. Üstelik de diyorlar en büyük usulsüzlük, usulsüzlük büyüklerde oluyor aslında. Fason dolumlar, hileler vesaire. Küçükleri cezalandırıyorlar ya da hani pazardan, su pazarından el çektiriliyorlar ve büyüklere fasoncu hale getiriliyorlar diye bir eleştirde bulundu. kadar Hı -hı. güvenliği evet, Sonrasında fark ettiğimiz bir e, evet. konu daha var. Bu damacana sularda. Sadece kirlilik değil, e, fiyatlandırma yönteminde de küçüklere yönelik bir e, denetim mekanizması var, bir tarife var ama büyüklerde böyle bir tarife yok. Hı -hı. Bunun arka planı nasıl? E, aslında bu e, küçük olan üreticiler, esnaf e, ların tabi olduğu bir e, oda var. Evet. İsmi e, uzun. <gülüyor> İstanbul gazoz, su, şerbet, boza turşucu ve sirke imal edenler ve satanlar esnaf odası. Evet. Ambalajlı su da var bunun içinde. E, bun, bu oda her yılın başında, her yılın sonunda daha doğrusu e, satılacak olan damacana fiyatının e, suyun fiyatını belirliyor. Evet. Bunu belirleme nedeni e, temel bir ihtiyaç maddesi olarak kabul edilmesinden dolayı ekmek evet. gibi Hı -hı. aslında biz ekmekten çok tanıdığımız bu meseleye ekmek fiyatının Hı -hı. E, belirlendiğini biliyoruz evet yani ee, üst üst fiyat alt alt fiyat da tabi aynı şekilde evet ama suda e, da aynı şeyin olduğunu öyleyim biz yeni keşfetmiş Hı -hı. durumdayız oysa evet. suda da varmış yani bir takım sular diyoruz ya mahallemizde bazı sular var. İşte onlar daha ucuz. Daha pahalı satmasını esnaf odasının belirlediği bir fiyat olması nedeniyle daha fazla satamıyor. ama Büyük ambalajlı su şirketlerinde böyle bir sınırlandırma yok. Hatta Hı. semtten semte fark eden Fiyatlarla bile satış yapılabiliyor. Evet arada bazen iki kata yakın fiyat farklılıkları var. Yani o büyük şirketlerin sattığı sular bazen iki katından daha fazla şeye satılıyor. Aynı miktarda su hepsi sonuçta 19 litrelik damacanalarda geliyor. Yani bu bu durum zaten hem haksız rekabete neden oluyor hem de su gibi temel bir besin maddesine halkın erişimi kısıtlanmış oluyor aslında o yüzden zaten bu tamam fiyatının Hı. şey yapılması şimdi biz e, ambalajlı suların e, değildi, de, ambalajlı sulardan değil de musluktaki e, çeşmemizdeki e, sulardan içmek istiyoruz Hı. böyle bir talebimiz var e, kaliteli içilebilir su musluktan aksın diyoruz ama şu andaki haliyle e, baktığımızda evet bu e, esnaf odasına kayıtlı olan e, küçük ölçekli üreticinin işte temel ihtiyaç maddesi diye su fiyatını belirlemesinin e, altını çizmek lazım. Evet. Büyük şirketler ise bundan kâr etmek için e, istedikleri fiyatı belirleme hakkı görmüşler kendilerinde. Evet. Üstelik de daha iyi sular değil. Yani bizde evet. şöyle bir algı da var. Hani pahalıysa, pahalıysa daha iyidir falan. Halbuki bu suların çoğu zaten hani mineral açısından, içerik açısından son derece fakir sular. Temiz olması yetmiyor suyun. Aynı zamanda zengin içeriğe de sahip olması lazım hani pahalı diye daha iyi değil bir de hı hı. o şey var onu da e, hesaba katmak lazım evet bu haftalıkta bu kadar diyelim mi biraz bir miktar daha süremiz varsa bir başka konuya geçebilir miyiz bir dakika. Evet, bir dakikalık. Peki, e, bir e, geçen hafta programda dile getirmiştik. 13 Aralık'ta İrlanda'da e, Ekim bu yılın başından beri devam eden büyük su mücadelelerinin temsilcilerinden aktivistlerinden birisi konumuz olacağız olacak demiştik. Mehmet Ulu'da e, bir toplantımız oldu, iyi bir toplantıydı e, Gelemeyenler çok şeyi kaçırdığını düşünüyoruz <gülüyor> ama evet. gelemeyenler için. E, bu toplantının kaydını e, web sitemizde yayınlayacağız ve ona haber ver, vermek iste, istedik. Evet. E, Suhakkı.org'dan e, e, bu videoya önümüzdeki hafta içerisinde ulaşabilirsiniz. Bir anlatımı e, uzun sürdü ama bizim de dile getirmek istediğimiz birkaç tane çarpıcı örnek vardı. Sivil itaatsizlik örneklerinden hmm. bahsetti. İrlanda hükümetinin susayaçlarını e, takmasına e, engel olmak için Aynı bizdeki gibi işte yaşlı teyzelerin e, sayaç takılacak bölgelerde e, oturmasını evet, saatlerce tutması, beklemesini evet. e, su sayaçlarının üstüne çimento dökülmesi ya da internette takılan su sayaçlarının tekrar nasıl yerinden e, çıkarılacağının anlatan videoların yayınlanması e, bunlar e, esprili ve e, ilham verici şeylerdi ama asıl e, umut doğuran şey ise e, işte bu susa, ...saatlerini takmaya gelen işçilerin daha sonrasından e, hükümetin bu e, adımına karşı örgütlenen eylemlerde yer almaya başlaması... ...ve sendikaların hmm. çok ağırlıklı bir biçimde bu hareketin içerisine katılmış olması... ...mültecilerden, kadın haklarına, yerel örgütlerden, sendikalara çok geniş bir koalisyonun e, sadece artık su hakkı için değil... Neoliberal politikalara karşı güçlü bir muhalefet göstermeye başlamış olmasıydı. E, merak ederseniz evet. siteden görebilirsiniz. Evet hem videosu var hem de aynı zamanda güzel detaylı bir haberi de var. Şu anda Hı -hı. ona ulaşabilirsiniz. Videosu da bir iki gün içerisinde veya bu hafta sona kadar hafta içinde çıkmış olacak. Evet su hakkında bu haftalık bu kadar diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı.